Arkadaşlar dönemin son dersinde uzatmalı olan son dersinde hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Dilay Merdan geldi diyor. Anca açtım Dilay biraz işim vardı. İyisiniz arkadaşlar inşallah. Son dersin heyecanı sardı mı sizi de? <gülüyor> Örgünde öyle oluyor. Son ders olunca böyle öğrenciler biraz heyecanlanıyorlar falan. Size de oluyor değil mi? Teşekkür ederim. Hamdolsun, hamdolsun iyi olmaya çalışıyorum. Ee, her şeyimiz tamam inşallah. Ee, haftaya çarşamba günü e, derslerimiz başlıyor değil mi? Yüzde dersler başlıyor heyecan da var, hüzün de var diyor Elif evet ama inşallah hayırlısıyla mezun da olursunuz, hayata artırırsınız milletimiz hizmet bekliyor hizmet edeceğiz inşallah bu millete bu vatana biz sizi biraz sıkıyorsak yani bu millete iyi hizmet etmek için yapıyoruz bizden çok şey bekliyor milletimiz, onlara iyi şeyler sunmalıyız. O yüzden e, e, biz de iyi şeyler öğrenmeliyiz. İyi şeyler öğrenmek için çalışmalıyız arkadaşlar. Bunun için yapıyoruz. Dediğim gibi inşallah e, çarşamba günde itibaren 3 gün çarşamba, perşembe, cuma özellikle çarşambayı seçtik ki hani gelen arkadaşlarımız ona göre derslerin hemen akabinde sınavlara girsinler diye onu hallettik. İkincisi cumartesi, pazar sınavlarımız var onu hallettik biliyorsunuz 30 inde artı Kur'an programını hallettik değil mi arkadaşlar tercihlerinizi yapıyor musunuz 3 komisyonumuz var ona göre lütfen tercihlerinizi yapın ee, Peki cumartesi pazar e, sınavlarımız olacak artı pazartesi te sallı çarşamba Perşembe cuma cuma günü inşallah ee, bitireceğiz fazla uzatmadan inşallah e, kapatmış olacağız e, programımızı ve Pazartesi günü ayın birinde mezuniyetimiz var ona da hazırlanıyorsunuz değil mi arkadaşlar ee, <gülüyor> Kerime Çelik komisyon hocaları belli ama söylemem Kerime hiç başına hocam söyler misiniz mi? söylemeyeceğim niye vahide katılmıyorsun Niye? Elif niye katılmıyorsunuz ya? Katılmamız lazım. Hep birlikte o gün son heyecanı yaşayalım. Neyse tabi bütün arkadaşların katılması mümkün olmayabilir ama peki tamam ee, olsun. Hayırlısı olsun ee, sizin yerinize biz o heyecanı yaşarız. Arkadaşlarınız size canlı telefon bağlantısıyla heyecanımızı iletirler inşallah. Tamam. Katılamayanlara öyle yapalım. Canlı yayınla bağlanın. E, izlersiniz inşallah arkadaşlar. Cep telefonlarından falan neyse. E, peki. Bunları e, hatırlattık. E, şimdi de isterseniz e, dersimize e, başlayalım. Son müfessirimizi işleyelim. Son müfessir, mübarek bir müfessir. Ee, büyük bir müfessir, son tefsir, büyük bir tefsir, mübarek bir tefsir, ee, çok e, muazzam bir tefsir. Onunla inşallah perdeyi e, kapatacağız. Peki kim bu mübarek müfessir? Kim bu mübarek? Nedir? Hangi tefsirdir bu mübarek tefsir? İsterseniz e, onu görmeye çalışalım. Tabii ki burada hemen zaten görüyorsunuz. Tahir İbni Aşur müfessirimiz. Tahir İbni Aşur. Tefsirimizde et tahrir ve Tenvir. Bakalım e, nedir bunlar, kimdir bunlar biraz daha yakından tanımaya çalışalım. Müfusumuz arkadaşlar, e, e, bu arada dersin sıcağına daha dalmadan şunu söyleyeyim. Murat da herhalde beni dinliyordu. E, şöyle bir e, misafirim gelecek, 5-10 on dakika ona biraz zaman ayırmam gerekecek arkadaşlar. Yani zil çaldığında ben şöyle bir 5-10 dakika ara vereceğim. Lütfen kimse ayrılmasın. Sonra tekrar geleceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dersimizi ne kadar ara verdiysek o kadar uzatacağız. Tamam arkadaşlar? Önemli bir görüşmem var. Uzaktan geliyor bir arkadaş. Onunla bir, birkaç bir şey konuşmam lazım. Tamam Murat, çok iyi olur. Siz devam edin. Namaz arası olur inşallah o arada dediğiniz gibi Elif de güzel söyledi. Ondan sonra dediğim gibi ne kadar ara verdiysek o kadar uzatırız. Hatta daha da fazla uzatırız. Tamam arkadaşlar? Tamam peki. Evet müfessirimiz dediğiniz gibi bugün Tunus olarak bildiğimiz ülkede. Tunus'ta dünyaya gelmiş. Tunuslu bir müfessirdir. Daha önce hiç Tunuslu müfessir görmedik değil mi? İşlemedik ilk kez bir Tunuslu müfessiri görüyoruz. Ama hakikaten de yani müfessir arkadaşlar. Yani müfessir gerçekten. Hani müfessir var müfessir var. Müfessircik var. Gerçekten i̇bn Aşur yani tam anlamıyla müfessir bir alimdir. Allah rahmet etsin. Tunus'un şimdiki hali işler acısı. Vay de, İslam alemin neresi öyle değil ki vay de ya. Vay de, neresi ya? Irak mı öyle değil Suriye mi öyle değil, Mısır mı öyle değil, Yemen mi öyle değil. Bak şimdi Suriye'de Arabistan az, az biraz karışıyor, orası öyle. Yani Tunus dediğiniz gibi öyle. Yani Libya Libya maalesef öyle. Allah'ım ne olur şu mübarek Cuma akşamında, Cuma gününün akşamında artık şu İslam aleminin bu e, pür melal hali düzelsin. E, Müslümanlar artık o... Osmanlı dönemindeki ve daha önceki dönemlerdeki e, haşmetine kavuşsun inşallah. Bunlar aslında çok e, rahatlıkla olabilecek şeylerdir. Bilinç lazım. Şuur lazım. Arkadaşlar basit basit meselelerde kaybolmamak lazım. E, manzarayı yukarıdan görmek lazım. E, dünya ne yapıyor? İslam alemi nerede? İslam aleminin ne, ne, ne projeler var? Ne oyunlar oynanıyor? Şöyle bir Keşke imkan olsa da şöyle bir yukarıdan dünyayı bakabilsek, birçok şey göreceğiz de ama gelin görün ki o zaman birçok hakikat de fark edeceğiz ama bizim insanlarımız bizler bazen böyle çok basit şeylerin içerisinde kayboluyoruz o resmi resmi bütünlüğünü göremiyoruz manzarayı göremiyoruz e, maalesef detaylarda kaybolup gidiyoruz ve o detaylarda biz kendimizi kaybettikçe de birileri bizi böyle parmağıyla oynatıyor maalesef. E, Evet, neyse o yaraları dışmayın e, isterseniz oralara girmeyelim. Tunuslu bir alim. E, işte zaten Tunus e, Tunus bakın arkadaşlar şu bir gerçek ki bu sözünü ettiğimiz ülkelerin hepsi Osmanlıdan kopan dertlerle baş başa kalmış. İşte Tunus'ta e, tabii ki bundan e, aşağı yukarı hiçbir isteyerek kopmadı onu da söyleyelim. E, i̇şte Fransızlar İngilizler İtalya İtalyanlar bunlar, buralar bizden kopardılar. Tunus'u da bizden tabii koparıyorlar. İşte, e, Fransa e, eline geçiriyor Tunus'u uzun süre. E, o da doğmuş müfessirimiz. E, kısaca e, İbni Aşur diye biliniyor ama tam adı Muhammed Tahir İbni Aşur arkadaşlar. Öyle diyelim Muhammed bin Tahir. E, İbn-i Aşur et-Tunusi diye. İşte burada bu kendi resmi. Çünkü müfessirimiz e, yani yakın diyebileceğimiz bir zaman diliminde vefat etti. Biraz sonra bahsedeceğim. Yani bu kendi resimleri bunlar yapma falan değil. Kendi resmi. E, arkadaşlar, e, müfessirimiz e, soy olarak işte İspanya, Endülüs devleti vardı ya daha önce zaman zaman bahsetmiştik. Orada aslında kök itibariyle oradan gelmişler. Önce işte Fas'a gelmişler sonra Cezayir üzerinden Tunus'a gelip oraya yerleşmişler. Detaylarınızı okuyun da ama müfessirimiz diyebiliriz ki entelektüel aristokrat bir ailenin çocuğu. Arkadaşlar biraz lütfen bir müsaade ederseniz ben sonra devam edeceğim tam arkadaşlar. أفهم زلال بيت